Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün can yok. izinli o ve baş başa şey yürüteceğiz. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu bize krizi her ne kadar ekonomiden sorumlu maliye işlerinden sorumlu bakan Husr kısa sürecek mi? Evet Mehmet Şimşek kısa sürecek demişse de bana Ve bu konularla ilgilenen insanlara o kadar kolay çözülebilecek gibi gözükmüyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı'nın yaptığı çok ciddi kaygılı gibi açıklamalarından sonra. Ama peki bu vize krizi doların ve avronun yükselişini nasıl etkiler diye pratik gündelik hayata ilişkin bir soru sorayım. Ee, aslında bu şok yaşandı. Yani bu vize krizi patladığı gün... 3.70'lerin üzerine 3.78'e mi ne çıkmıştı galiba dolar ama bunun çok geçici olduğu ya yani aşırı yükselmişti düşüceği belliydi nitekim de ondan sonra geriledi 3.64'e falan ama sonuçta bir tortu kaldı çünkü 3.50'lerden şu anda 3.60'lara çıkmış durumda tabi vize krizinin gelişmesine bağlı olarak belki önümüzdeki haftalarda da hareketlilikler olabilir ama yani sonuçta ben bunu çok fazla önemsemiyorum yani bu bir kriz yaratmaz öyle söyleyeyim daha doğrusu ama orta vadeli programdaki hedefleri saptıracağı şimdiden belli zaten çok inandırıcı değildi örneğin 2018 için ortalama dolar kurunu 3.73 kabul etmiş hükümet, OVP'yi Hesapları ona göre yapmış işte büyüme 11 bin ile birlikte 11 bin küsur dolara çıkacaktı 11 bin 400 dolara ortalama gelir bunu şimdiden unutabiliriz büyük bir ihtimalle hala 10 bin dolarlarda debelenmeye devam edeceğiz hükümet buna tabi çok önem veriyordu i̇şte 13 bin dolara 3 yıl sonra çıkacaktık orta gelir tuzağından kurtulacağımız müjdesini de veriyordu Orta vadeli programda. Ya bunlar gerçekçi çok değildi ama hele bu krizden sonra şeyi de gösteriyor. Yani ne kadar bu şoklara şey bir ekonomi. Hassas bir ekonomi. Yani ille de dolar alalım falan diyenler varsa da ben çok tavsiye etmem. Beklemek lazım. Bu çok kısa dönemli büyük oynaklıklar söz konusu. Ee, istersen şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Evet. Peki ben buna e, bağlı olarak iki daha şeyden bahsedip başka bir konuya geçeyim. Yani bize krizinin maliyeti öyle kolay kolay başka türden de maliyetleri olacak. E tabii yani daha orta ve uzun vadeli ya yani bir kere Amerikalı yatırımcılar herhalde zaten Avrupalı yatırımcılar artık askıya almışlardı epeydir yatırım planlarını. Nitekim düş, düşüyor da yani 4-5 aydır şey, yabancı sermaye girişleri. Burada tabii gerçek, doğrudan yabancı sermayeden söz ediyorum. Yoksa spekülatif sıcak paradan değil. Şimdi Amerikalılar da herhalde iki defa düşünecekler. Ama daha önemlisi şey dikkatimi çekti. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Financial Times'a galiba bir makale evet. yazmış. Yani çok açık seçik diyor ki artık Türkiye bir Orta Doğu ülkesidir bizim gözümüzde. Yani Batı müttefiki konumu son derece şüpheli hale geldi özetle. Gordon değil mi onu ele almıştık evet. biz de o yazıyı birazcık dün ele alma fırsatım olmuştu benim de. Ha öyle mi? Evet, ben o... çok önemsedim çok bu yazıyı evet. çünkü çok açık seçikti ve yani bambaşka bir model ilişkiden evet. ortağuda bir ittifak ve işte terör vesaire hepsi de dahil olmak üzere bir ilişkiden model değişti şimdi Türkiye sınıf düştü diyor Evet bu Evet de... but bunun tabi ekonomide Önemli şeyleri olacak etkileri yani dövizin ötesinde döviz dediğim gibi yani daha yüksek bir döviz kuru bu enflasyonu da tabii istenilen hedeflere zaten onlar da gerçekçi değildi gelmesini engelleyecek enflasyonun tabii bu tip şeyleri var sonuçları var ama daha önemlisi Türkiye konumunu kaybediyor yani. Evet, şimdi peki buradan da önemli bir başka konuya geçmek istiyorum. Bunu dün konuşma fırsatı bulamadık gerçi ama buradan bağlayabilirim gene de. E, bugün e, o, Sabah Gazetesi'nde e, çok önemli bir şey var. Dörtlü bir operasyona geçireceğine dair, e, yani savaşa gireceğine dair Türkiye'nin. Birinci sayfa haberi var. E, Sanat... Görmedim ben haberi öyle mi? Çok Bakacağım önemli bence. Yani programdan sonra biz ele geçirdik diyor şeyi operasyon, dört aşamalı operasyon hareket planından ayrıntılarına ulaştı sabah diyor ve işte Afrin kapısı aralanacak ve çeşitli yerlerin adı da vererek oradan cin dar ta izah üzerinden cin deresine oradan terif hata uzanılarak İdlib Fırat kalkını bölgesi birbirine bağlanacak. Membiç Afrin hattı kesilecek. Afrin'e doğrudan operasyon yapılacak. Son oh, aşamada oh, da oh. Membiç YPG'den kurtarılacak diye çok kapsamlı bir şey vermiş. Bu tabii büyük bir Oya Baydar bu yazıyı görmeden, tahmin ediyorum yazdığı yazıda T24'te bu savaş operasyonlarının büyük maliyetleri olabileceğinden, ekonomiden bahsediyor. Yani bu, bunun üzerinden de belki bir okumak, yapmak mümkün. Bir de Çiğdem Toker'in yazıları var. Evet. Yani yeni vergiler getiren torba kanunda cumhuriyette yazdı. Tasarının 37 milyar ek borçlanma etkisi isteyen maddesi çok etkileyici diyor ve Sayıştay'ın Vakıflar 2016 raporunda da büyük bir şey var. Açıklar ve belli olmayan noktalar var diyor. Buna belki son olarak şeyi de ekleyebiliriz Seyfettin. Cumhuriyet Halk Partili Tezcan da bu vize krizinin maliyeti konusunda bir 63 milyar liraya mal olur gibi de bir laf etmiş. Yani bir ekonomik değerlendirme yapmamız mümkün mü bu çalkantılı ortamda? Evet. Tabii yapabiliriz. Özellikle işte bütçe dengeleri açısından mali disiplin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en çok övündüğü konuydu. Ve aslında Avrupa Birliği ile ilişkiler işte bu yürüyen müzakerelerle birlikte en önemli iki makroekonomik çıpayı oluşturuyordu. Biri gitti zaten Avrupa Birliği çıpası artık yok. Geriye bu kalmıştı. Fakat bu referandum sürecine Gidilirken, devlet müthiş gaz verdi, harcamalarını arttırdı. Çok düşük bir bütçe açığı vardı ve e, kamu borcu da kamu borcunun milli gelire oranı bu önemli tabii bir göstergedir. E, düşüyordu sürekli yıllardır. %30'un biraz altına kaza inmişti. Fakat e, bu yıl e, şeyler değişti. Bu Kamu harcamalarındaki çok büyük artış. Ayrıca tabii büyümeyi de destekledi. Ee, ve açıldı. Yüzde işte bir küsurlardaydı bütçe açığı. Ee, milli geliri oranını söylüyorum. Ama bu yıl büyük bir ihtimalle yüzde iki buçuk herhalde olacak. Çünkü başta konulan bütçe açığı da planlanan bütçe açığı da 47 milyar aşıldı. Teslim edildi. Orta vadeli programda 61 milyar çıkartılmış durumda fakat e, bir tuhaflık da var Çiğdem Toker hakikaten iyi takip ediyor bu konuları e, haklısın e, bu torba yasalı bir yerine sıkıştırılmış e, 37 milyar ilave borç istiyor hükümet e, şimdi bu e, tabi şeye bağlı kanuna bağlı onu da ayrıca tartışmak bağımsız bir şekilde tartışmak yerine mecliste ki bütçe çok önemlidir Onu torba içine sıkıştırmışlar. 130 maddelik bir torba yasa. E, 37 milyar e, şey e, tutmuyor. 47 milyara işte 61 milyar açık olacak deniyor. 14 milyar ilave borç istemesi lazım. Ama 37 milyar istiyor. Bu aradaki fark tabii büyük soru işareti. Ve orada e, karanlık noktalar var. Çok büyük bir ihtimalle bir bu sözünü ettiğin, şey bütçesi savunmada çünkü zaten şu anda büyük bir ihtimalle öngördüklerinden daha fazlasını harcıyorlar bir de üstüne bu senin sözünü ettiğin sabahtaki o plan hakikaten yürürlüğe girerse ipin ucu iyice kaçabilir bir de tabi bu ilave şeyde tam nereye harcanacağı belli olmayan ilave borçlanmada şeylerin de payı büyük bir olasılıkla var bu işte mega projeler yapıldı Bunlar da şey diye lanse edildi işte İzmit Köpr Köprüsü var, Üçüncü Köprü var, Tünel var vesaire. Ee, devletten beş kuruş para çıkmıyor diye biliyorsun lanse edildi. Evet. Bunun böyle olması için ama gelir garantileri verilmiş. Anlaşmaları da kamuyla paylaşmıyor hükümet bu ticari sırdır diyor. E neden ticari sır yani bizim cebimizden sonuçta para çıkıyor Çünkü verilen gelir garantisi, yani şu kadar işte fiyat uygulayacaksın, bu kadar araba geçecek, o hesaplar tutmadı. Örneğin İzmit Körfez Köprüsü'nde 40 bin, yanılmıyorsam günlük araba geçişi görülmüş, yarısını bile bulmuyor. Yüz küsur dolar fiyat verilmişti, baktılar hiç kimse geçmeyecek o fiyattan, yani çok az araba geçecek. Biliyorsun onu da düşürdüler, şu 30 dolar civarında galiba. Yani çok kabaca bir hesap yaptım 600 milyon doları buluyor. Ya yani yarım milyar doları geçiyor. bir köprülerde de tünelde de açıklar var. Bunları topladığı zaman herhalde bu ilave borçlanmanın 5-6 milyarı veya 3-4 milyarı bilemiyorum. Buradan kaynaklanıyor. Bir de tabii daha geriye başka şeyler de kalıyor. Bilinmeyen şeyler belki yükümlülükler. Yani orada hakikaten karartılmış bir vaziyet var. O bir kere başlı başına demokrasilerde bütçelerin son derece şeffaf olması lazım. Kamunun hesaplarının. O bakımdan bir kere ciddi bir sorun var. Ama ikinci tabi sonuç bu bütçe açığı OVP'de öngörülenden daha da yüksek olacak belli ki. Yüzde herhalde üçüne doğru en azından yüzde iki buçuk. Bu yıl olacak e, Bu tabi sözüne ettiğim mali disiplin çıpasını sarsmaya başladı. E, bu bakımdan da e, parlak bir gidişat yok. E, hükümet tabi frene bu arada basmış durumda. Çünkü maliye her şeye rağmen biliyor ki bu çıpa e, yerinden oynarsa daha beter bir takım makro dengesizlikler ortaya çıkacak. Özellikle enflasyon konusunda. Onun için frene basmış durumdalar. İşte bir taraftan harcamaları kontrol altına alamıyorlar ve bu taraftan bari bütçe açığı artmasın diye vergilere yüklendiler. Evet, bunu da orada soracaktım da, ben de. Evet. <gülüyor> orada da bu motorlar vergisi geri tepti, motorlu araçlar vergisi yani işte otomobillere ödediğimiz vergi. %40 artış yapmışlardı. Sonunda ne oldu anlamadım. İşte Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan mı %40'a karar verdi bakanlar kurulu haberi var mıydı anlaşılamadı. Ama herhalde kârda bir şey kamuoyunda bir tepki doğurunca evet. Cumhurbaşkanı da bunu düzeltin Şimdi onun üstüne çalışıyorlar. Herhalde düşürecekler ama düşürdüğü zamanda da o zaman başka vergileri arttırması lazım. ...eğer e, hakikaten e, bütçe açığını kontrol altında tutmak istiyorsa... ...çünkü orta vadeli programda bunun adım adım tekrar eski düzeylerine... ...yüzde bire indirilmesi öngörülmüştü. Ama bir de üstelik Suriye'de savaş iyice evet. yaygınlaşırsa... ...büken yani, değil tabii. Tutmasa. Evet Seyfettin yani Güney Fırat Operasyonu adı verilmiş... ...adlı adınca konmuş aslında. Sabahta öyle yazıyor. Ve Oya Baydar'ın da yazdığı gibi yani silahlanma ve savaş harcamaları yakın tarihin en yüksek düzeyine ulaşmaya aday ediyor. Bir günlük sınır ötesi harekatın maliyeti bile dudak uçuklatıcı. Buna bütçenin verdiği açık silahlanmaya ayrılan meblağ hepsi bizlerin cebinden çıkmaya başladı. Verir. yani Zorlu bir şey bekliyor diyor. Tabii bir de borçlanma... Meselesi şu açıdan da hassas dedim e, kamu borcunun milli gelire e, oranı giderek düştü. %30'un altına 2015'de, 2016'da inmişti %29 falan civarı. Şimdi bu yıl tekrar bir artış var. Gerçi bu düşük bir borç oranı ama e, düşmekte olan e, bir borcun e, yükün, tekrar artmaya başlaması, bu da tabii çok olumsuz bir sinyal ve eğer bütçe açığı bütün bu savunma harcamalarındaki büyük artışlar, işte bu gelir garantileri, kamu özel işletme e, şeyleri, e, projelerinde, bu mega projelerde belli ki hiç de öyle e, hesapladıkları gibi, umdukları gibi e, kapanmayacak bu açıklar, devam edecek. İşte bir de bunun üstüne tabii Kredi de bulamıyorlardı bu mega projeleri. Fizible e, olmadığı için devlet yapamıyor. E, şeyde ama mesela Kanal İstanbul'da bunun içinde varlık fonunu kurdular biliyorsun. Ve bu Kanal İstanbul inadı da ısrarı da anlaşılan sürüyor. Şimdi o e, da... Son son derece önemli bir şeye noktaya evet. temas ettim. Ben onu unutmuştum ifade açıkça ifade edecek olursam halbuki belki de yakın tarihinde, yakın geleceğin en önemli ve yakıcı, yıkıcı projesi olabilir. Çünkü olduğu gibi yani milyarlarca dolarlık muazzam bir doğa tahribatına yol açacak ve bir daha geri döndürülmesi imkanı olmayan bir şeye Sırbistan'da evet. ziyaret sırasında bunu tekrar mutlaka yapacağız dedi. Evet evet bunda belli ki çok ısrarlı ama tabii şöyle bir yönü var bir bir kere çok haklısın açık radyoda bunu yakından takip ediyor muazzam bir ekolojik şeye, faciaya yol açabilir. Denizlerde, Karadeniz'de, Marmara'da hatta belki Ege'de. Evet, Tra Evet, Trakya'da yapacağı tahribatlar ayrı bir konu ama hani biz şimdi ekonomik konuşuyoruz. Bir kere bunun fizibilitesi daha baştan yürümeyeceği belli. Yani nasıl zorlayacaklar ben onu da anlamıyorum. Senin konunun aslında bu Montre anlaşmasında Boğaz'dan gemiler serbestçe geçerken ay sen buradan artık geçemezsin ile bu kanaldan geçeceksin denebilir mi emin değilim hmm. ee, söz konusu Do bile değil zaten böyle bir zorlayıcı şey olamaz yani ee, o zaman ne? nasıl bu yani başka hesaplar mı var anlamıyorum bunun fizibul olmayacağı korkunç milyarlarca dolar harcanacak bunun fizibul olmadığı zamanda Bu parayı kaynağını bulmak lazım. Bunu tabii uluslararası finans sistemi de gördüğü için zaten bizim bankalarda bu kadar fon yok. Onlardan kredi falan çıkmaz da dışarıdan da para bulmaları imkansız. Onun için bu Varlık Fonu kuruldu. O da işte biliyorsun Varlık Fonu'nu dinleyicilere kısaca hatırlatmak gerekirse işte Büyük Banka, Halk Bankası, Ziraat Bankası'nı koydular, Türkiye Hava Yolları'nı bu. ...yaklaşık 40 milyar dolarlık... ...bir varlık, bir değer... ...bunların tabii kar ettikleri sürece... ...bunların karları... ...bu fonda biritecek eskiden... ...az ...bu temettülere, kar dağıtımına... ...sahip oluyordu... ...şimdi onu çıkarttılar devletten... ...koydular bu varlık fondunun içine... ...hesap şu olduğu anlaşılıyor... ...bu karlara... ...dayanarak çok uzun vadeli... ...tahvil çıkartacak... O tahville de işte örneğin Kanal İstanbul'u finanse edecek. Yalnız e, bu tahvilleri kim alacak? Alacaklar mı? Güvenecekler mi? Bunların faizleri piyasada ne olacak? Bunlar çok büyük soru işaretleri. Ve öyle anlıyoruz ki biliyorsun orada da yani neredeyse bir yıla yaklaşıyor. Bir stratejik plan açıklayacaklardı. Hemen açıklayacağız dediler. Ben yani, ben Varlık fonuna evet. açıklanmadı. O arada... Duyuldu ki işte başkanı, fonun başkanı görevden alındı. Yerine vekaleten şimdi birisi bakıyor yönetim kurulu üyelerinden. Ee, orada da içeride anlaşmazlıklar çıkmış. Ee, hala bir hareket yok. Yani büyük bir bilmece aynı zamanda bu fizibil olmayan bir anlamda da megalomanik yani mega projeler şeyi Asları yüzünden pahalıya gelebilecek gibi duruyor. Evet yani yalnız iktisadi, ekonomik anlamda değil, e, siyasi, sosyolojik e, ve diplomatik alanda da büyük bir e, belirsizlik dönemi. Alıca karanlık kuşağına girmiş durumdayız. Savaş tehlikesi bir yana, ekolojik yıkım tehlikesi öbür yanda... E, evet çok, bir de bütçe be, açığı bir, e, ekonomik. ciddi bir artış kaydetti... Ve hakikaten ya frene basacaklar ve bu harcamalardan tasarruf edecekler ki bu öyle olmadığı anlaşılıyor. Ya bunları şeyle kapatacaklar yeni vergi artışlarıyla ya da daha çok borçlanacaklar. E bu yeniden borçlanma yani daha çok borçlanma daha doğrusu mali disiplin çıpasını bence yerinden oynatmak üzere bu çok tehlikeli. Evet Bak son derece açısından. tehlikeli bir döneme giriliyor. Belki bunun üzerinde konuşmaya da önümüzdeki haftalarda evet, devam etmeyebiliriz. Evet göreceğiz bütçe açığı ne yönde hareket edecek. Bir de tabii şöyle bir şey vardı. Bu TV'lerden falan da vazgeçtiler biliyorsun. Büyümeye destek vermek için. Evet. Faizsiz işte az yine garantili krediler dağıtıldı. Şimdi bunların da önümüzdeki, bunların bir kısmı geri ödenemeyebilir. Artı faizleri tabi yaz yine zaten karşılayacaktı. Yani bütün bunları göz önüne aldığımız zaman önümüzdeki yıl bu şey bütçe açığı meselesi çok daha yakıcı bir sorun haline gelebilir. Öyle görünüyor. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim yayınla. Üzere. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun.